Vasiyetname'mdir. Aziz Sıddık kardeşlerim ve varislerim. Ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrükatım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususi kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım vesaire şeylerimin bütününü Gül ve Nur fabrikalarının heyetine başta Husrev ve Tahiri olarak o heyetten on iki kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Kardeşim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmet Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmet Aytimur, Atıf, Tillolu Sayit, Mustafa, Mustafa, Seyyid Salih. Onlara bırakıyorum ki emri hak olan ecelim geldiği zaman benim arkamda o metrûkatım benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin. Kardeşlerim! Bu vasiyetten telaş etmeyiniz. Ben teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zayıf olmakla beraber, gizli münafıkların desiselerle müteaddit suikastları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye ve hıfsı ı ilahi devam ediyor. Elbâkî huvelbâkî kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmet-i imaniyede azimkar arkadaşlarım. Evvela birinci vazifeyi Nuriye, inşallah matbaanın pek çok fevkinde iş görecek. Hem şimdi de şakitlerine büyük sevaplar ve kuvvetli iman hizmetleri veriyor. Acaba bu vazife ileri gidiyor mu, yoksa bu kışın ağır şeraitiyle geri mi kalıyor? İkinci vazife de onuncu söz zeyilleriyle beraber iki mucizat risaleleri ve zehirlerinin ahirinde bulunmak lazımdır. Birinci vazifesini bitirenler yine mevcudu varsa bir cilt içine almaya çalışsınlar yoksa tedarik etsinler çünkü âlemi İslam şimdiki intibahı vahdet-i İslam'a çalışması her halde Risale-i Nur gibi eserleri arayacak ve büyük dairelerin geniş nazarlarına elbette büyük mecmualar lazımdır. Sâniyen sizin bana yardımınız iki cihetle pek zahir ve pek büyüktür. Birincisi sizin fütursuz hizmet-i nuriyede çalışmanız, benim bütün musibetlerimi ve sıkıntılarımı hiçe indiriyor, bilakis sürurlara kalbediyor. İkinci cihet, katiyyen biliniz ki, duanız, onların ağır ve işkenceli zulümlerini, benim hakkımda inayetkar, maslahattar merhametlere çevirmesine sebep olduğuna katiyyen şüphem kalmadı. Ez cümle, memurları ve halkları benden ürkütmeleri, Beni büyük hatalardan ve tasannulardan ve ihlasa münafî haletlerden ve vaktimi zayetmekten kurtarıp kader ilahinin hakkımda zulmü beşeri içinde tam adaletini ve inayetini gösterdi. Buna kıyasen başıma ne gelse altında bir rahmet var. Yalnız benim ile meşgul olmaları için on dirhem zarar Risale-i Nur'un on bin lirasını kurtarıyor. Onun için siz hiç beni merak etmeyiniz. Hatta bazen damarlarıma dokunduracak tarzdaki ihanetlerine karşı beddua etmek isterken, onların yakında ölüm idamı ile kabre hapsi münferitte azapları ve bu ihanetlerinin neticesinde bana ait maslahatları ve hizmetimize menfaatleri düşündükçe bedduadan vazgeçiyorum. Salisen, her hafta bir iki mektubunuz bana hem şifa hem medare teselli ve manevi bir sohbetle sizin ile görüşmeye vesile olmasından kemal Şevk ile postayı bekliyorum. Umumunuza birer birer selam ve dua, Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hakikat yolunda hakperest arkadaşlarım, bu defa sizin beş-altı mübarek mektuplarınıza, yalnız bir tek müşevveş mektupla cevap vermemden gücenmeyiniz. Evvela, Halil İbrahim'in mektubu, şahsıma verdiği fevkalade meziyetler için kabul etmemek mesleğimizce lazım gelirken, İki manidar tevafuku bana hem kendini kabul ettirdi, hem lahikaya girdi. Fakat şahsıma ait kısmını bazen tayyettim ve bazısının üstünde Risale-i Nur kelimesini yazdım. İbaredeki suallerine cevap oldu. Birinci tevafuk, Hakkımda teveccüh âmeyi kırmak için bir yüzbaşı bana karşı beş vecihle kanunsuz hakaret ve ihanet ettiği aynı zamanda, belki aynı saatte, Yüz tane böyle yüzbaşıdan ehl ehli hakikat nazarında daha ehemmiyetli ve Risale-i Nur'un erkanından bir kardeşimiz, bu yeni mektubu haddimden yüz derece ziyade ihtiram verip, o gibi ihanetleri hiçe indirerek yazmış. Hem şakirtlerin erkanı mühimmesinden dört zat, aynı meseleye iştirak edip imza basmışlar. Ben de bu garip tevafukun hatırı için, mesleğime muhalif olan senakârane mektubu kabul edip tadil ederek, lâyıkaya geçirdim ve size de müsveddesini gönderdim. İkinci tevafuk, ben gece asay Musa Risalesini yazanları düşündüm ve yeni mektuplarda o noktada bahis aradım. Bu ağır kışta ve ara sıra bana münafıkların ilişmeleri, bunlara fütur vermek ihtimali var. Bu yazıcılara bir kamçıyı teşvik lazım. Nasıl ki Hasan Feyzi ve Halil İbrahim'in edibane iki tarifnameleri, çokları yazıya şevk ile sevk ettiler diye bir teşvik vesilesini aradım. Birden sabahta benim ölümümü mevzu yapan ve şakitleri korkutan ve saide ve yazıda acele etmelerine medar o mektubu aldım. Dedim, İbrahim Halil'in sadakatı keramet derecesine çıkmış. Saniyen, Feyzi ve Emin'in mektubu, benim çok endişelerimi izale etti. Evet, bu iki kardeşimizin sadakatları ve hizmetleri ve Risale-i Nur'a sahabetlerinin çok ehemmiyeti var. Ve hapishanede dokuz ayda dokuz sene kadar kıymetler hizmet eden Hilmi ve Sadık ve İhsan ve beş kardeş namında Risale-i Nur'a kalemiyle çok hizmet eden İhtiyar Tahsin gibi ve feyzi ve eminin mektubunda işaret edilen umum o civarda çok alakadar olduğum kardeşlerimin hizmeti i nuriyede devamları beni sürurla ağlattırdı. Fakat öz kardeşim Abdülmecid beni çok merak ediyor. Görüşemediğim buranın müftüsünden halimi anlamaya çalışıyor. Bundan sonra Feyzi ve Emin'in üçüncüsü Abdülmecid olsun. Safranbolu kahramanlarından aldıkları lüzumlu mektupları ona da göndersinler. Hem benim tarafımdan ona yazsınlar ki, eski Sayid'in birinci talebesi bulunduğun gibi, yeni Said'in dahi ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz. Hem benim hakkımda musibet ve fena haberleri aldığı vakit, merhum pederim Mirza rahmetullahi aleyh gibi olsun, merhume validem Nuriye rahmetullahi aleyha gibi olmasın. Çünkü eski zamanda, dağdalı hayatımda, hakkımda acib havadisler, peder ve valideme ihbar ediliyordu. Sizin oğlunuz öldü veya vuruldu veya hapse girdi gibi, fena haberleri babam işittikçe, keyifleniyordu, gülüyordu. Derdi maşallah, Oğlum yine bir ehemmiyetli iş, bir kahramanlık göstermiştir ki, herkes ondan bahsediyor. Validem ise, onun süruruna karşı şiddetle ağlıyordu. Sonra zaman, babamın haklı olduğunu çok defa gösteriyordu. Salisen, Lütfinin sebatkar ve pek ciddi varisi Abdullah Çavuş ve İslam köylü merhum Hafız Ali'nin şakirt ve varislerinden Mustafa'nın mektuplarını Umum Nur Fabrikası'nın kahramanları hesabına kabul ettim. Cenabı ı Erhamurrahimîne hadsiz şükür olsun ki, o köyleri de, Sava ve Kule önü gibi bir Medese-i Nuriye hükmüne getirmiş. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin bu defa müteaddit mektuplarınıza, rahatsızlık mecburiyetiyle bir tek mektupla iktifa ediyorum. Evvela, Risale-i Nur'un kahramanı Hüsrev, benim bedelime ölmek ve benim yerimde hasta olmak samimi ve ciddi istiyor. Ben de derim, te'lif zamanı değil. Şimdi neşir zamanıdır. Senin yazın, benim yazımdan ne derece ziyade ve neşre faydalı ise, hayatın dahi hizmet-i nûliyede benim bu azaplı hayatımdan o derece faydelidir. Eğer benim elimden gelseydi, hayatımdan ve sıhhatimden size memnuniyetle verirdim. Saniyen, şehit merhum Hafız Ali'nin tam bir varisi Hasan Feyzi'nin, denizli hesabına ve o civarda ciddi kardeşlerimizin namına yazdığı parlak kaside ve dördüncü şahnamesi. Ve orada dahi şakirtlerin faaliyetle Nura çalışmaları benim zehirli şiddetli hastalığıma bir merhem oldu. Cenab-ı Erhamur Rahimine hapsiz şükür olsun. Denizli ikinci bir Isparta ve büyük bir İslam köyü yapıyor. Evet, hakimi adil, Muharrem ve Feyzi ve Hafız Mustafa bir iki senede 20 sene kadar hizmet-i Nuriye yaptılar. Nur'un şakirtlerini ebede kadar minnettar elediler. Cenabı Hak, onlardan ve beraberlerinden nura hizmet edenlerden ebeden razı olsun. Amin. Salisen, Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından ve barlalı Marangoz Mustafa Çavuş ve Hafız Mehmed'in tam varisi Marangoz Ahmed'in Medrese-i Nuriye namına pek samimi ve hazin taziye namesi beni sürurla ağlattırdı. Ben de derim, madem o mübarek medresede küçük ve büyük çok saidler var, ihtiyar, aciz, Vazifesi bitmiş bir sait noksan olsa, ehemmiyeti yok. Hayatı bakiyede madem beraberiz bir muvakkat müfarakat olsa da sizi müteessir etmesin. Rabian, hakimi adilden sonra en ziyade hakiki adalete çalışıp Risale-i Nur'un serbestiyetine hizmet eden mim, hara, mim en halis şakitler içinde. Ve benim öz kardeşim ve birinci talebem Molla Mehmet ismiyle onun namı, dualarımda ve manevi kazançlarımda beraberdirler. Hamisen Bu saatte Konyalı Sabri de Halil İbrahim ve Hasan Feyzi tarzında namem münasebetiyle kısa fakat güzel bir kaside yazmış, üstadına çok ziyade kıymet vermiş. Kendi hüsn-ü parlak aynesinde bu biçare kardeşine fevkalade ehemmiyet vermiş ve oranın alimleri pek ciddi Nura çalışmalarını yazıyor. Ben de derim o üstat namı verdiği ve çok kıymet verdiği şahıs ise Risale-i Nur'un şahs-ı olabilir. Ben de onun namına kabul ettim, layıkaya geçirdim, hem size de bir suretini gönderdim. Merak etmeyiniz, hastalığım gittikçe hafifleşiyor. Ispartalı Mustafa namında bir kardeşimizin samimi fakat garip bir mektubu içinde vardı. Bu zat hangi Mustafa'dır bilemedim. Ona da çok selam ederim. Acip rüyası hayırdır, şimdi tabir edemem. Umum kardeş ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ederiz, makbul dualarını isteriz. Hasan Feyzi'nin güzel kasidesini bazı kelimeleri ilave ile lahikaya geçirdik ve size de gönderdik. Sait Nursi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 Hem aynı zamanda Halil İbrahim'in vefatım hakkında bir hazin mersiye hükmündeki parlak mektubu, şakirtleri ağlattırdı. Hem bu zamana pek yakın, Hüsrev'in kendi adetine muhalif, benim vefatıma dair bir-iki mektubunda iki-üç gün ömür gibi tabirlerle ecelime işaretleri, bir parça beni müteessir etti. Acaba ben gidiyorum diye endişe ettim. Hem bu aynı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 ve İnebolu'da ve civarında hem çok hanımların hem küçük yavrularının Risale-i Nur'u yazmaya başlamalarını ve Kur'an dersini çok masumların almasını bütün ruhu canımla tebrik ederiz. Elbaki hüvelbaki duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Kardeşlerim, siz müteessir olmayınız, hem merak etmeyiniz. Yalnız dua ile bana yardım ediniz. Çünkü birkaç gündür sol kolum çok ağrıyor. Gece rahatsız ediyor. Kimseyi yanıma bırakmadığımdan, oda içindeki zaruri işlerimi zahmetle yapabilirim. Zannederim eskiden beri, bende bulunan kulunç illetinin bir şubesidir ki, buranın mizacıma çok dokunan maddi havası ve kışı, o insafsızların evhamı, tazikatları ve manevi kışı damarıma dokunur. Adeta bir yarım nüzul isabeti gibi ıstırap çektim. Fakat lillahilhamd, sizin makbul dualarınız, o tehlikeyi de hafif bir surete çevirdi İnşallah o surette geçer, çok sevaplı faydesi yerinde kalır. Kardeşlerim, Salahaddin'in yazısına göre o havalide dahi Asay-ı Musa mecmuası çok faaliyettedir, fütuhat yapıyor. Demek o tarafta o çok ehemmiyetli vazife-i Nuriye'yi yapıyor. Yüz bin elhamdülillah, yazanlara da yüz maşallah, barekallah. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hatsiz şükür olsun ki, Isparta tam bir medrese-tü zehra, ve camiül ül ezher olacağını ve olmaya başladığını, kahraman talebelerinin bu ağır şerait altında sarsılmadan faaliyetleri ispat ediyor. Diyanetçe ve Kur'an ve Risale-i Nur'a müştakane çalışmaları, hatta Ali köyünde, Alilerin gayretiyle çok çocukların talebeliğe girmeleri ve diğer bir köyün umum gençleri gecede Kur'an'a çalışmaları ve camiler cemaatle dolmaları, nur şakitlerinin çektikleri bütün sıkıntıları hiçe indiriyor. Saniyen! Fevkalade sadakat ve alaka taşıyan Halil İbrahim'in bu dördüncü şehnamesi, benim Nura hadimliğim noktasında haddimin pek fevkindeki tarifnamesi gerçi çok güzeldir. Fakat Risale-i Nur'dan ziyade benim şahsıma baktığı cihetiyle şimdilik size göndermedim, tadilden sonra gönderilecek. Hem ona, hem onun rüfekalarına bilhassa selam ederiz. Salisen, siz bana karşı suikastlara merak etmeyiniz. Belki bir cihette memnun olunuz ki, Risale-i Nur ve Şakirtleri yerinde benim cüz'i ve vazifesi bitmiş olan şahsıma hücum ediyorlar, tazib ederler. Bugünlerde buranın büyük memurları, çekinmeyerek bazılara demiş, Said'in vücudu ortadan kalkmalı. İşte gizli düşmanlarım, bunun bu gibi fikirlerinden istifade ederek, muhtemet hizmetçilerimi dağıtmakla fırsat bulup beni zehirlediler ve bu gibi memurlardan kuvvet alıyorlar.'' Fakat hepsi inayet-i ilahiye bu suikastleri de akim bıraktı. İnşallah daima inayet, himayet edecek, bütün planlarını akim bıraktı, bırakacak.